Varlıkların üst sınırıdır ve hiçbir varlık onun sınırları dışına çıkamaz. Bu aynı zamanda insanların bilgi alanının da sınırını çizmektedir. Beşer ilmi buradan ötesini idrak etmekten aciz olduğu gibi bundan da fazlasını istemekte diğersizdir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Eğer yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter.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 Tevrat ve diğer kitaplarda mütevekkil yani tevekkül eden olarak isimlendirilmiştir. Tevekkül tevhid ve marifetin bir dalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muvahitlerin seyidi ve ariflerin serdarıdır. Tevekkül sahibi olmak pek çoklarının yanlış bir düşünce eseri olarak zannettikleri gibi sebeplere sarılmaya engel değil. Tersinə bu emredilen bir husustur. Bir bedevi gələrək, Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmə e sordu. Ey Allahın Resul, devimi bağlayayım mı, yoksa serbest bərakıp tevekkül mü edeyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, deveni bağla ve Allah'a tevekkül et. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyururlar ki,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 ellerini uzatarak kendisine bir şeyler verenlere bakar. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurduk, ''İnsanların en zengini olmak kimin hoşuna giderse, kendi elindekilerinden çok Allahu u Teala'nın katında olanlara güvensin.'' Huzeyfe el-Maraşi uzun müddet İbrahim bin Ethem'in hizmetinde bulunmuştu. Kendilerine sordunur, ''Onun yanında şahit olup en çok şaşırdığın hadise nedir?'' Huzeyfe cevap ver.